Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Ulgar Özeskı. Günaydın. Geçtiğimiz hafta benzine yine zam geldi. Böylece Türkiye dünyanın en pahalı benzinini kullanan ülke ünvanına sahip oldu. Benzin fiyatları 7 kuruşluk zamla 5 lira sınırının üzerine çıktı. Benzine bir hafta önce de 11 kuruş zam yapılmıştı. Böylece fiyatlar sadece bir haftada 20 kuruş birden artmış oldu. Vatandaşlar ise bu duruma tepki gösteriyor. Twitter'da hashtag dünyanın en pahalı etiketiyle şikayetlerini dile getiren soruna bir çözüm bulunmasını istiyor halk. İstanbul'dan Hakan Göksel ise zamları olan tepkisini başlattığı kampanya ile dile getiriyor. Muhatabı Maliye Bakanlığı olan kampanyanın talebi akaryakıt vergilerinde en az 10 puanlık indirim yapılması Hakan diyor ki, Vergilerin boyutu cezalandırıcı olmamalı, aksine toplumun refah ve huzuruna hizmet etmeli. Dünyanın en pahalı benzinini kullanan ülke olarak anılmaktan rahatsızım ve milyonların da aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Ceza gibi olan %65'lik verginin 10 puan düşürülerek %5'e indirilmesi gerekiyor, devlet bütçesi bunu tolere edebilir. İmza kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/taksim dünyanın en pahalı benzini adresini ziyaret edebilirsiniz. Fosil yakıtları bu kadar vergilendirmek bir bakıma iklim değişikliğini önlemek açısından iyi diyebilirsiniz ama öte yandan vergilendirme açısından da bağımlılık yaratıyor. Bu konu kolay bir konu değil. En önemlisi bu vergileri acilen yenilenebilir enerji ve elektrikli otomobillere yatırmak gerek. Sıradaki haberimiz ordudan. Kampanyayı başlatan Şeref Özkan'ın talebi şu anda belediye binası yapılmakta olan araziye ordu için bir meydan yapılması. Belediye binası ya 80 bin metrekare olan eski sanayi sitesine ya 30 bin metrekare alan il özel idaresine ya da 150 bin dönüm olan adliyenin yanındaki araziye yapılsın. Mevcut yer ise SGK binası ve defterdarlık yıkırılarak meydan ve yeşil alan olarak düzenlensin. Ordu çarpık kentleşmeden dolayı nefes alamıyor. Yeşil alan açacak yer hemen hemen hiç yok. Kamu binaları ordunun potansiyel yeşil alanları. Eğer mevcut yere bina yapılırsa yıkılması gündemde olan SGK, defterlik, 19 Eylül yeşil alan olarak kalmasını talep etme hakkımız ortadan kalkacak. Öte yandan ordu küçük bir alana sıkıştı. Sıkışan bölgenin trafik yoğunluğunu azaltmak, nefes aldırmak için belediye binasının alternatif gösterilen yerlere yapılması yaşamsal diyor Şeref. Kampanya hakkında detaylı bilgi için change.org Taksim Ordu'ya yeşil alan adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanyayı başlatan Musa Yılmaz, herkesi köylerimizi korumaya davet ediyor. Kampanyanın talebi Köylerimizde kurutma ilacı ve diğer zararlı kimyasallar kullanılmasın diyerek ifade etmiş kendisi. Musa diyor ki sebzemiz, meyvemiz ve hayvanlarımız doğal ortamlarda yetişsin, beslensin, bilinçli tarım yapalım, kimyasal gübre ve kurutma ilaçlarıyla havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletmeyelim. Bizler çiftçi, köylü çocukları olarak toprağımızın, havamızın, suyumuzun kirlenmesini istemiyoruz. Bu konuyla ilgili önce halkımızı duyarlı olmaya ve köylerin idare heyetlerini de bu konu üzerinde ciddi çalışmaya ve bilgilendirme yapmaya davet ediyoruz. Bilinçli tarım ve hayvancılık konusunda köyümüzün profesyonel hizmet sağlamasını talep ediyoruz, diyor. Musa'nın başlattığı kampanya ise change.org kurutma ilacı adresinde. Deneylerde kullanılan hayvanlarla ilgili bir haberimiz var sırada. Osman Koç tarafından başlatılmış bu kampanya. Muhatabı ise Avrupa Birliği. talebi ise bilimsel amaçlar için hayvanların kullanılmaması. Osman diyor ki Deutsche Welle'nin haberine göre Avrupa Birliği'nin yeni kozmetik tüzüğü aslında Mart ayından beri geçerli olan kozmetik alanında hayvan deneylerini yasaklayan direktifin teyit edilmesi anlamına geliyor. Yeni tüzük hayvan deneyleriyle üretilen ürünlerin pazarlanmasını da yasaklıyor. Avrupa Birliği bu sayede üreticilerin hayvan deneylerini başka alanda yapmalarını engellemeyi istiyor. Ancak hayvan deneylerine karşı doktorlar örgütü sözcüsü Silke Bits'e göre bu yeterli değil. Çünkü çelişkili bir biçimde kozmetik ürünlerini ihraç etmek isteyenler hayvan deneyleri için istisnai bir izin alabiliyor. Bits'e göre çoğu istemese de hayvan deneyi yapmak zorunda kalıyor diyor ve konuyla ilgili Silke Bits şöyle demiş... Bunun anlamı şu, bir firma örneğin Çin'e ürün pazarlamak istiyorsa o zaman önceden olduğu gibi şimdi de hayvan deneyleri yapabiliyor. Çünkü Çin'deki makamlardan hayvan deneyleri yapmak için izin talep edebiliyor şeklinde açıklaması olduğunu söylüyor kampanyayı başlatan. Kampanya hakkında daha fazla ve detaylı bilgi taksim yasakken hayvan deneyi adresinde. Türkiye'nin değişmeyen ve yıllardır çözülemeyen problemlerinden biri de Öğretmen atamaları. Her yıl sınırlı sayıda yapılan atamalar sebebiyle yıllardır birçok öğretmen mesleğini yapamıyor. Sıradaki kampanyalarımızın hepsinin konusu atanamayan öğretmenlerin kadro talebi. Kampanyaların muhatabı ise tabi ki Milli Eğitim Bakanlığı. İlk kampanyamız lise matematik öğretmenleri tarafından başlatılmış. Talebi ise lise matematik öğretmenlerine 3000 kadro verilmesi. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org taksim kadro matematik. Şebnem Dülger tarafından başlatılan bir sonraki kampanyanın talebi de okul, okul öncesi öğretmenliği için 5000 atama yapılması. Şebnem okul öncesi eğitim 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle daha da önem kazanmıştır. Bizler okul öncesi öğretmenleri olarak geleceğimizin aydınları çocuklarımızın ilk öğretmenleriyiz ve de çok önemliyiz. Yaklaşık 7000 olan bölüm açığımızın en azından 5000'nin bu yılki atamalarla kapatılmasını istiyoruz diyerek talebini ifade etmiş Şebnem'in başlattığı imza kampanyası ise taksim kadro okul öncesi adresinde. Sırada Ayhan Emine Yılmaz tarafından başlatılan bir kampanya var. Ayhan'ın talebi 2000 sosyal bilgiler öğretmeninin atanması. Atama bekleyen sosyal bilgiler öğretmenlerinin sayısı bugün 20 bine ulaşmıştır. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde eğitim fakültelerinin 1. 2. ve 3. sınıflarında sosyal bilgiler bölümlerinde okuyan adayların da mezun olup, bu sayıya eklenince düşünülürse yakın zamanda 30 bin civarında işsiz sosyal bilgiler öğretmeni ortaya çıkacaktır. Bu on binlerce insanın gelecek umutlarının yok olacağı anlamına geliyor. Kaynak, zaman ve emek israfı olayının diğer bir boyutu. Eğitim fakültelerinin sosyal bilgiler bölümlerine hala çok miktarda öğrenci alınıyor. Olunması ise anlaşılacak bir durum değil tabii ki. Plansızlığın ve popülizmin ortaya çıkardığı vahim durum, İvedilikle masaya yatırılmalı ve çözüm için radikal kararlar alınmalıdır. Sosyal bilgiler gibi milli tarihimize ve milli kültürümüze ilişkin toplumsal bilgileri içeren, konularını doğrudan hayatın kendisinden alan, öncelikli hedefi demokratik ve etkin vatandaşlar yetiştirmek olan ders giderek değersizleştirilmektedir. Oysa sosyal bilgiler dersi ortaokullarda okutulan Türkçe, Fen ve Teknoloji, Matematik dersleriyle birlikte 4 temel dersten biridir. Böyle bir öneme sahip olmasına rağmen verilen önem ve ders saati anlamında da diğer derslerin geride kalmış durumda diyor Ayhan. Kampanya hakkında detaylı bilgi Change.org Kadro Sosyal Bilgiler adresinde. Evet günün son kampanyası da coğrafya öğretmenleri tarafından başlatılmış. Öğretmenler 2013 Ağustos atamasında 1500 coğrafya öğretmeni alınsın diyerek ifade ediyorlar taleplerini. Kampanya hakkında daha fazla bilgi ise Change.org Taksim Kadro Coğrafya adresinde. En iyi öğretmenlerin elinde en iyi öğretim için esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Uثمان